13 Melek'ten merhaba. E, bu haftaki seçkimizde güncel drone ve ambient kayıtlarından seçtiğimiz eserler mevcut. E, programa İngiliz müzisyen Deniz Huttleston'un e, 36 projesiyle başladık. E, Huttleston, tecrit ve kaçış temalarını yedirleyen 6 adet cyberpunk esintili ve piyano temelli tape döngüsünü Circuit Bloom adlı bir kısa çağırda bir araya getirdi. E, kulak verdiğimiz 8.4 da bu kayıttandı. E, sırada yine ne yapıp ne edip bir ambient seçkimizde daha yerini alan Brian Eno var. E, müzisyen kariyerinin çeşitli dönemlerinde ...farklı sanat eserasyonları için hazırladığı kompozisyonları... ...Music for Installations isimli bir box bir araya getirdi. Ee, şimdi kulak vereceğimiz ve eşlik ettiği işten... ...bağımsız bir şekilde de ayakta durabilen Kazakistan... E, ...ilk kez geçtiğimiz sene vuku bulan Astana Expo'da gün yüzü görmüştü. Ee, onun akabinde ise 2017'de vefat eden Seattlelı müzisyen... ...Matt Shoemaker'ın Fossil Sanguran projesini ziyaret edeceğiz. Endonezya'da analog sentez teknikleri kullanılarak kaydedilen... ...ve müzisyenin kişisel arşivinden çıkarılan... İki yeni elektroakustik eseri Pasar Fosil isimli bir EP'de bir araya geldi. Ee, birazdan bu eserlerden Bagayan Doğa'dan bir sekansa kulak vereceğiz. Toulouse menşeili drone ikilisi Saad ile devam ediyoruz. Ee, bir buçuk sene önce kilise orgu kullanarak kaydettikleri ruhani albümleri Verdalon ile konuk ettiğimiz Saad... ...şimdi de geçtiğimiz seneki doğaçlama performans kurgularına dayanan... ...ham ve çamurlu seslerden umut devşiren ve basit olana dönme gayesi güden... ...Presence Absent isimli bir albüm yayınladı. Ee, bu kayıtta yer alan Air and Euphonic Discord'un akabinde... 90'larda Danimarka'nın punk sahnesinde tanışan Anders Rex ve Peter Kaaden Rex Kaaden projesine yer vereceğiz. E, zamanla gitar gürültüsü üzerinden deneysel sulara yelken açan ikili, birkaç senelik fasılasının akabinde projeyle aynı taşıyan yine bir kısa çağar yenidenadı. E, bu albümün açılışındaki Seat 11 F de birazdan seçkimizde yer alacak. İki isim Londra'lı çelist Lucy Railton. E, Railton şehrinin deneysel sahnesinde önemli bir rol oynayan e, bir yandan klasik müzik eserlerini akademik çevrelerde hakkıyla icra edip öte yandan elini noise ve tekno gibi güncel türlerle kirleten e, avangard müziği herkesin tecrübe edebileceği bir düzleme oturtmayı amaçlayan bir müzisyen. E, yine uzun çaları Paradise 94'da ölçülü ses tasarımı ve kurduğu köprülerle dikkat çekiyor. E, şimdi kulak vereceğimiz pineviki açan geri beslemeli gürültüler zamanla yerini ahinsel ork tonlarını bırakıyor. Onu takip eden yer vereceğimiz Globing Swords ise Lost Trail'den *Zachary Corsa ile Love Lies Crushing'den Scott Cortez'in ortak projesi. Güz mevzimi, mevsimine bir ağır niteliğindeki The Autumn Elegy, zerre ışık sızdırmayan ses yerpazesi ile adının hakkını vermekte. Bu kayıttan çeşitli sekanslar birazdan açık radyoda olacak. Sırada New York'tan çıkma proje Debit var. Ee, Animus kaydında yer alan ve Ambient ile dans müziği arasında gidip gelen parçalar... ...gerilim ve salınım dinamikleriyle medrezir hissi uyandıran eserler. Ee, albümde bu işitsel yapı üzerinden tematik olarak... ...içerideki bedensel cinsiyetle topluma yansıyan dışsal cinsiyet arasındaki mücadeleye... ...ve vuku bulan yüzleşmeye odaklanmakta. Ee, bu albümden seçtiğimiz ve adıyla söz konusu bilinç bölünmesini çağrıştıran... ...Maitosis sonrasında... Montreal sakini İrlandalı piyanist Paddy Mulcahy'nin e, elektronik manipülasyon ve tape döngüleri aracılığıyla en bir kimlik kattığı From Water kaydından Creeks gelecek. Kapanışta bir trio'ya yer veriyoruz. E, Swans geçen sene üyelerinin kendi projelerine odaklanma isteği üzerine dağılmıştı. E, grubun gitaristi Norman Westberg, suç ortakları Algis Kizis ve Lynn Wright ile birlikte This Is Where projesi ile yeniden ses verdi. Dört e, harekete bölünmüş 40 dakikalık gitar temelli drone eserleri e, İsviçre'li Hello Ground etiketi tarafından projenin adıyla yayınlandı. E, biz de noktayı albümün dibi görünmeyen kesif kapanış hareketi 3, 4, 5 ile koyacağız. Program kayıtlarına 13 Melek Radyo Nokta, adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.